Dolayısıyla bunlar bu şekilde gidiyorlar. Kemabede ekum taudun ayeti kelimesi genel bir hükmü ortaya koyuyor. onun yani öyle her şeyin istisnası olduğunu unutmamak lazım. Evet.